Perşem FM Perşem FM Türkya Radyolar Türkya FM. Material FM dünya FM şey dünya FM Yusuf ya'nın haber, haberler, haberler, dünya radyosun haberler böyle bir şey. Türkiye radyolarının tek arkası öbür komedi programı Periçan Efendi, ler. sevgiler, saygılar, hürmetler. Dinleyiciler şimdi Periçan Efendi haber merkezinde hazırlanan haber bültenini sunuyoruz. Per -per Periçan haber, haber, haber. Şok, şok, şok, flash, flash, flash. Yok, yok, yok. Böyle böyle bir şey yok. Dinleyiciler bize neler oluyor?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 Bey dünya haber dünya radyosunda bey radyo